Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamü aleyke ya seyyidil evlin ve'l ahirin ve ila cem'il enbiya'i ve'l mersalin ve ila cem'il evliya'i. Elhamdülillahi rabbil alamin. Bugün inşallah hep beraber Sıratı Sırat köprüsünü anlamaya çalışacağız. sırat köprüsü deyince öğrendiğimiz, anladığımız kadarıyla cehennemin üzerinde bir köprü diye anlatılmış. Hatta bir de tarif edilmiş. Kızdan ince, kılıçtan keskin diye. Eğer kıldan ince, kılıçtan keskinse buna köprü denmez mutlaka başka bir şey anlatılmış anlatılmak istenmiş Allah ayet-i kerimede buyuruyordu sizden hiç kimse yoktur ki oraya cehenneme uğramamış olsun mutlaka herkes cehenneme uğrar Çünkü cehenneme uğramadan cennete gidilmiyor. Bu yol cehennemin içinden geçiyor. Peygamberler de buna dahildir. Herkes mutlaka oradan geçecek. Bu bir köprü değil ama bir yol. Cehennemin içinden bir yol. O yolu burada kendimiz, insan kendisi gideceği yolu inşa eder. Yani o cehennemin içinden geçen yol onun hayat yoludur. Hayat yolu. Hayatı nasıl yaşamışsa cehennemin içinden geçerken eğer cehennemlik amelleri varsa Orada cehennemde onu bekliyor. Kendi yoludur. Belki herkese ayrı, özel bir yol demek daha doğrudur. Herkesin yolu cehennemden geçer. Allah öyle buyurdu. Sizden hiç kimse yoktur ki oradan geçmemiş olsun. Cehenneme uğramamış olsun. Yapılan yanlış ne olursa olsun onu cehenneme göndermiş oluyoruz yapılan güzellik de, ibadet de Allah için yaptıklarımızı da cennete göndermiş oluyoruz Resulullah Efendimiz buyuruyordu aleyhissalatü vesselam cennette nimet yoktur herkes nimetini beraberinde götürür, dünya hayatında kazanır onu cehennemde azap yoktur, ateş yoktur herkes azabını, ateşini buradan gönderir, beraberinde götürür hayatımızı gözümüzün önüne koyduğumuzda o yolu anlamış oluruz. O yol bittiğinde cennete varmış oluyoruz çünkü. Eğer biri cennete varamasa cehennemde kaldı. Cennete yetişemedi cehennemde kaldı, cehenneme yuvarlandı demektir. Bu herkes için böyledir. Onun için Allah ayet-i Genişliği yerle göç kadar olan cennete koşun dedi. Yani koşup cennete varmazsak cehenneme yuvarlanmış oluruz. Onun için gönül cennette olur, cehennem de olur. Eğer gönül cennete dönmüşse o cennete varmış demektir. Gönül cehennemse... O zaten cehennemliktir, cennete varamamış demektir. Sırat köprüsü dedikleri de sırata, sırat yol demek. Yol ama köprü değil yalnız, yol. Oradan geçerken cehennem, cehennemliklere gazap ediyor. Öyle yaratılmış. Onlara küklüyor. Ve herkes bunu işitiyor. Adeta böyle e, koduruyor, oradan geçenlere saldırıyor. Yalnız cehennemliklere saldırıyor, cennetliklere değil. Burada hayatı yaşarken eğer Allah'ın gazap ettiği bir amel işlediysek, bilelim ki o cehennemlik azaptır. Cehenneme kendimize azap gönderdik demektir. Birine zulmettiysek bilelim ki azap gönderdik. Eğer birine haset ettiysek ateş gönderdik. Eğer birinin hakkını yediysek aynı şekilde. Allah insanları birbiriyle imtihana tabi tutar. Cennetlik ameller işlesin diye ama insan onu unutup cehennemlik ameli işlerse cehennemdeki yerini hazırlamış olur. Azabını hazırlamış olur. Evet hayatımızı önümüzde koyuyoruz, bakıyoruz. Acaba cehenneme ait azabı kendimize hazırlamış mıyız? Hazırlamamış mıyız? Ya da cehennemde kendimize nasıl azaplar hazırlanmışız ona bakıyoruz. Hiç kimse kimseyi cehenneme sürükleyemez. Bu insanın kendi tercihidir. Kim ne yaparsa yapsın, insan güzel yaptıktan sonra, doğru yaptıktan sonra ona yanlış yaptıramaz. Eğer bir kul sabır sahibi ise, şükür sahibi ise, iman sahibi ise, Allah'a abd kabul etmişse, takva sahibi ise, Allah'a karşı sorumluluğunu biliyorsa, hiç kimse ona yanlış yaptıramaz, günah işlettiremez, yanlış bir şeyi düşündüremez, o zaten biliyor. Allah'ın kendisine cenneti hazırladığını, cennete davet ettiğini biliyor. Cennete davet yürümekle olmuyor. Zahiri yürüyüş değil. Bu manevi yürüyüştür. Bazen öyle oluyor ki görmemiz gerekeni göremiyoruz. İşitmemiz gerekeni işitemiyoruz. Anlamamız gerekeni anlayamıyoruz. Baş gözüyle bakıyoruz ama göremiyoruz. İşitiyoruz ama anlamıyoruz. Düşünüyoruz. Anlamaya çalışıyoruz, anlayamıyoruz. Belki yeteri kadar ciddiye almadığımızdan dolayıdır. Allah ayet-i kerimede buyuruyordu, o gün her topluluk, her cemaat, her kavim cehenneme atıldığında... Cehennemin içinden geçerken demek ki insan tek başına değilmiş, toplu haldeymiş. Kim kiminle beraberse, arkadaşları kimlerse, kimlerle beraber hareket ediyor, kimin gibi düşünüyorsa, kimler gibi düşünüyorsa, kimler gibi olmaya çalışıyor, kimlere benziyorsa onlardandır. Her topluluk cehenneme atıldığında cehennemin bekçileri onlara sorar. Size bu günü haber veren Allah'ın Resulleri gelmedi mi?" diye sorar. Onlar da cevap verirken, evet geldiler, Allah'ın ayetlerini okudular, biz onları dinlemedik. Aklımızı da de kullanmadık derler. Dinlemiş, işitmemiş, görmüş, tanımamış. Allah onun gönlüne vahyetmiş, anlamamış, ciddiye almamış. Tek i̇şte kelimeyle ciddiye almamış yani. Allah buyurur ki ayet-i kerimede, Kim cehennemden kurtulursa o gün, Herkes cehennemin içinden geçiyor. Kim cehennemden kurtulursa o gün, O en büyük saadete ermiştir. En büyük saadete erebilmek için cehennemden kurtulmak gerekiyormuş. O gün, bugündür. Bizim için o gün, bugündür. Bugün cehennemde kurtulma imkanımız vardır. Tevbe etme, istiğfar etme imkanımız vardır. Yolu yürüme imkanımız vardır. Resulullah Efendimiz sıratı anlatırken, yani yolu anlatırken, o gün, bir kısım insanlar Sırat'ın üzerinden yani o cehennemin yolunun üzerinden şimşek gibi geçer. Şimşek hızıyla geçer. Tarif ediyor tabii anlayışa göre. Kimisi uçar gibi, uçan kuşlar gibi hızla geçer. Kimisi o koşar at nasıl koşuyorsa onun hızıyla gider. Kimi insanın koştuğu gibi koşarak geçer. Kimisi yürür yürür gibi gider. Herkesin gücüne göreymiş. Kimisi düşe kafa gider, kimisi yüz üstü sürüne sürüne gider. Onu burada kazanmış. Eğer burada o manevi gücü kazanamamışsa sürünür. Sürünerek gider. Zahiri olarak 1500 senelik yolmuş, 500 senesi çıkış dik, 500 senesi düz, 500 senesi de inişmiş. 1500 senelik yol. Ama şimşek gibi gidenler, yıldırım gibi gidenler bir anda cennetin kapısındadır. Allah kıyamet yerini anlatırken, müminlerin önlerinden ve sağlarından nurları vardır buyurdu. O nur, ibadetin nurudur. Allah'a av dolmanın nurudur. Nuru ne kadar şiddetliyse, o kadar güçlü, o kadar hızlı gider demektir bu. Allah kime nur vermemişse, onun nuru yoktur dedi. Nur, Allah'ın nuruymuş. Allah kime nur vermemişse, onun nuru yoktur dedi. İnsan nurunu Allah'tan alıyormuş. Allah'a imandan, Allah'ı sevmekten, Allah'ın vahyine iman etmekten, Allah'ın vahyine uymaktan, tabi olmaktan alıyormuş. Hayat, o da üç bölümden oluşuyor. Yani bir çıkıştır, bir düzdür, bir de iniş. Yani bir insanın ömrünü 60 sene olarak anlarsak, 20 senesi çocukluk dönemi, 20 senesi gençlik dönemi, 20 senesi de Yaşlılık, iniş. Bu sıra yoludur. Cehennemden geçen yok. Allah cennete davet ediyor. Onun için koşmak gerekiyor. Yani birinin ben hiç günah işlemedim, yanlış yapmadım, kimseye zulmetmedim. Ben cennete giderim. Demesi onu kurtarmaz. Çünkü koşması gerekiyor. Cennete varması gerekiyor. Yani Allah neyi emretmişse bir de bunun için çaba gayret sarf etmesi gerekiyor. Allah cennete gidenlere, gidenler için ne buyurdu? Allah cenneti müttakiler için hazırlanmıştır. Mümin ve müttakil. Allah'a karşı sorumluluğunu yerine getiren. Allah'ın emrini yerine getiren. Allah neyi vahyetmişse, onu yapmaya çalışan. Yani yürümek, bu hayatı cennete yürümek için, cennete koşmak için Allah bize ikram etmiştir. Cennete yürüdük, cennete koştuk, cennete vardıksa cehennemi geçtik demektir. Cennete varamadıksa, cehenneme de yuvarlandık demektir. Onun için cehenneme gidenler, cennete varamayanlardır ameli buna yetmeyenlerdir aynı şekilde kıyamet yerinde Allah günahları sevapları tartarken de bu böyledir tartısı hafif gelenler cehennemliktir dedi Allah yapmış ama tartısı hafif gelmiş yani cennete varamamış cennete gitmesi için yeteri kadar çalışamamış gerekeni yapamamış demektir. Evet, hayat baştan sona yoldur, cennete giden yol. O sıratı da yaşadığımız hayat, yaptığımız yanlışlar, yaptığımız güzellikler belirliyor yolumuzu. Yol dümdüz yolda değildir. Bazen Yokuş olur, bazen iniş olur, bazen çukur olur, bazen engelli olur, bazen kaygan olur. Engellerle doludur. İmtihan budur zaten, engeller. Bize düşen, dökülmeden, yıkılmadan koşmaktır. Önümüze hangi engel gelirse gelsin, yani hangi imtihan gelirse gelsin, en güzel şekilde onu geçmektir. Her birimiz kendi hayatımıza baktığımızda bunu net olarak görürüz. Yoksa orada bir sırat köprüsü var. İşte oradan geçeceğiz. Resulullah Efendimiz bize orada yardım eder. Yok işte büyüklerimiz bize yardım eder. Böyle bir şey yok. Orada kimse kimseye yardım edemez. Böyle bir yardım ses konusu değildir. Yardım buradadır. Şefaat buradadır. Yani ne yapılacaksa burada yapılacak. Burada yapılması lazım. Cenneti anlamaya çalışırken de bu böyledir. Cehennemi anlamaya çalışırken de bu böyledir. Ne varsa burada var. Yani cennet de burada, cehennem de burada, sırat da buradadır. Gönlümüz cennete döndüğü günde cennetlik olduk, cehenneme dönmüşse, cehennemliyiz zaten eğer yolu geçemediysek, imtihanları geçemediysek, yanlışlar yaptıksak, kötülükler yaptıysak, zulmü kendimize yapmış oluyoruz. Yani o cehennemin içindeki o sıratta, o yolda kendimize engeller koymuş oluyoruz o yolumuzu düzeltmek kendi elimizdedir. Cehenneme atılan her topluluğun söylediği bir söz vardır. Rabbimiz gördük ve anladık. Hakikati olduğu gibi anladık. Şimdi bizi dünyaya gönder, iman edip salih amel işleyelim der der. Bir daha bizi dünyaya gönder, güzellikler yapalım, mühsinlerden olalım, derler. Bir daha bizi dünyaya gönder, yolunda sadaka verelim, infak edelim, derler. Genel olarak neyi yapmamışlarsa onu söylerler. Hangi bölümde ciddiye almamışlarsa onu söylerler. Bir kısmıyla ayetlerine iman edelim. Ayetlerine iman edip salih amel işleyelim, derler. Onları uçurumdan hangi amelleri, hangi eksikleri, hangi yanlışları atmışsa bizi bir daha dünyaya gönder. Allah cevap olarak onlara ne buyuruyor? Ayet-i Kerime'de buyuruyor Allah, size bunu anlayacak kadar bir ömür vermemiş miydim? Size verdiğim ömür bunu anlayacak kadar anlamak için yeterliydi, der. Allah'tan alacakları cevap budur. Allah ait kelime hep beraber Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Yolunuz belli olsun. Yolunuz dümdüz olsun. Her anda ne yapacağınızı bilin. Allah'ın ipi Allah'ın kelamidir, Allah'ın kitabidir, Resulünün gittiği yoldur. Eğer Hala bu imkanımız varsa, bizim bunu unutmamamız gerekir. Hem de her anda, nefsimize taviz vermeden, şeytana taviz vermeden, her ne olursa olsun, önümüze ne gelirse gelsin, acaba Rabbimin rızasını nasıl kazanırım? Acaba nasıl yapsam, bu cennetlik bir amel olur. Nasıl yapsam, o kıyamet yerindeki mizanım ağır gelir bunun hesabını yapmalıdır. Eğer iş nefsine kalsa, şeytan ona vesveseyi verir, evet, kibirlendirir, haset yaptırır, gururlandırır, ona Allah'ı unutturur, cenneti de unutturur, cehennemi de unutturur, sıratı da unutur, unutturur. Önümüzde böyle büyük bir gün varken, bakmamız gerekir. Bunu anlamaya çalışmamız gerekir. Cennet de, cehennem de bizi bekliyor. Sırat köprüsü de bizi bekliyor. Cehennemin içinden geçen yol da bizi bekliyor. Mutlaka kıyamet yerinde hesabımızı vermemiz gerekir. Sevabımızın ağır gelmesi gerekir. O cehennemin içinden geçen yoldan geçmemiz gerekir. Cennete varmamız gerekir. Dünyadaki bütün işler hepsi geçicidir. Ölümle hepsi bitiyor zaten. Eğer biri dünyadayken bunu kazanamadıysa yani sevabi ağır gelmediyse, sıratı geçemediyse cennete varamadıysa burada bütün dünya onun olsa ne fayda verir? Allah o günü anlatırken buyurur ki kişi o gün anasını, babasını, evladını, aşiretini, ev halkını hepsini verip bir tek kendisi kurtulsun ister. Mümkün olsa hepsini verecek bir tek ben kurtulayım der. Ama herkes öyledir Genel olarak bu böyledir. İstisnalar kaygıyı bozmaz. Öyle olması ayıp bir şey de değilmiş. Çünkü azabı görmüşler. Cehennemi görmüşler. Artık hayatın, oradaki hayatın ebedi olduğunu anlamış. Başka bir ayet-i kerimede Allah buyuruyor. Bütün dünya onların olsa, bir misti daha onların olmuş olsa hepsini verip bir tek kurtulmak ister. Ne demek bu? Zaten her şeyi burada bırakıp gitmiş. Öyle anlamış ki, eğer bütün dünya onun olsaydı, vermeyi tercih ederdi dünyadayken. Bir o kadarını daha verirdi. Verirdi bir tek kendisini kurtarsın diye. Burada hiç kimseye ait bir şey yok. Sadece bir yolculuk var. Resulullah Efendimiz öyle buyurdu, insan yolcudur, yolcu gibi durun. Yolcu olduğunuzu bir an bile unutmayın. Her gün cehenneme doğru, kıyamet yerine doğru, cennete doğru bir yolculuk yapıyoruz. Bir adım ahirete yaklaşıyor ve bir adım dünyadan uzaklaşmış oluyoruz. Allah kime, ne zaman gel diyeceğini hiç kimse bilemez. Bir anda gel der, kendini huzurda bulur. Seninki bu kadar der, kendini huzurda bulur. Daha işim var, daha yapmadım, daha benim fikirlerim var projelerim var değil, hayallerim var değil, diyemez. Bitti. Resulullah Efendimiz buyuruyordu, kim böyle uzun uzun hesap yaparsa, Tuli emelde, uzun emellerde, düşüncelerde bulunursa o kaybeder. O şeytanın peşine takılmış dedi. Böyle olanların halini anlatırken, Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam sahabeye sohbet ederken, bir sohbet öyle bir yere geldi ki bütün sahabe ağlamaya başladı. Ama sağ tarafında olan sahabeden bir tanesi ağlayamıyor. Resulullah Efendimizdir elini onun göğsüne koydu. Buyurdu ki: "Oh ya iblis, ya iblis çık buradan." dedi. Sahabe diyor, ağlamaya başladı. Sonra da Resulullah Efendimiz Aleyhissalatu vesselam izah etti. Buyurdu ki: insanın ağlayamaması tül emelden kaynaklanır. tül emel Dünya hayatı hakkında uzun uzun hesap yapmaktır. Yani gelecekte ne böyle yaparım, 3 sene sonra böyle yaparım, emekli olunca böyle yaparım. Böyle hesap yapıyor. Tuli emel bu demektir. Dünyaya ait uzun uzun hesap. Bu da insanın kendi nefsini sevmesinden kaynaklanıyor dedi. Allah'ı sevmek yerine nefsini seviyor. Nefsine göre hesap yapıyor. Eğer bir kişi nefsini severse, nefsi için dünyayı sever. Dolayısıyla şeytan onun kalbine, gönlüne hakim olur. Onun için ya iblis çık buradan dedim. Şeytan ona hakim olmuş haberi yok. Eğer Allah için ağlayamıyorsak, günahlarımız için ağlayamıyorsak veya Allah'ı sevdiğimiz için ağlayamıyorsak bir sorun var. Şeytan hakim olmuş, nefsimizi seviyormuşuz, dünyaya ait uzun uzun hesaplar yapıyormuşuz demektir. Oysa ki burada sıratta yürüyoruz. Yani cehennemin içinde yürüyoruz. Önümüze gelen her imtihani, her engeli geçmek zorundayız. Takılırsak, kalırsak o orada bize azap olur. Allah ayet-i kerimede buyuruyordu, o gün herkes yapıp gönderdiklerini, yapmayıp geride bıraktıklarını görecek ve anlayacak. Sadece yapıp gönderdikleri değil, yapmayıp geride bıraktıkları da orada onu görecek, önüne bir engel olarak konacak. Yani aç birini gördüyse, doyurmadıysa, ağzın birini gördüyse, rahmet edip, ona yardım etmeye çalışmadıysa, o ağlamasını dindirmeye çalışmadıysa, düşen birini gördüğünde onu kazırmaya çalışmadıysa, bu da yapmayın geride bıraktıklarıydı. Ayrıca onlardan da hesaba çekilir. Çünkü Allah onu imtihana tabi tutmuş. gereğini yapsın diye. O anda Allah'ın bir emri vardır. Rahmetle muamele et. Kerim ol, ikram et diye nesir ol, yardım et diye onun bir emri vardır. Allah'ın bir isminin tecelli etmesi lazım o anda. Bir emri var. Yapmayıp geride bıraktıklarından Allah hesaba çekecek. Sana şöyle bir imkan verdim, gerekeni yapmadım. Onun vebalini taşır. Onun günahını taşır. O o da ona engeldir. Artık ayağını kayıp yuvarlandır. Orayı geçemiyor. Geçmeye çalıştırsa kayar. Çünkü şeytan burada ayağını kaydırmış. Şeytanın tuzağına düşmüş. Eğer sıratı görmek istiyorsak, hayatımıza dönüp bakmamız gerekiyor. Cennete varıp varamadığımızı anlamak istiyorsak, dönüp gönlümüze bakmamız gerekir. Cehenneme yuvarlanıyor muyuz, yuvarlanmıyor muyuz? Gene dönüp gönlümüze bakmamız gerekir. Allah cenneti, cennetlikleri anlatırken buyuruyor ki o gün cennete girenlerin, girecek olanların kalbinden gıl kin demek, nefret demek, haset demek, bir insan, bir mümin hakkında taşınan ağırlık demek, gır, gırlığı söker atarız dedi. Onlar orada kardeşler olurlar, kardeşler. Eğer bir gönül müminleri, insanları kardeşi olarak görüyorsa, seviyorsa, gerekeni yapmaya çalışıyorsa, bir mümin olarak Allah için, o gönül cennete dönmüş bir gönüldür. Böyle olmadan gönül cennet olmuyor, böyle olmadan kimse cennete de girmiyor, giremiyor. Cennete girebilmesi için Allah onların gönlünden onu söküp temizliyor. Kardeşler olsunlar diye. Yeteri kadar temizlenmemiş olanları Allah orada temizliyormuş. Ama onlar bunu hak etmiş yalnız. Ben buradaki gönlün cennete dönme harini söylüyorum. Eğer biri gönlünden bütün bunları söküp atmışsa, gönlünü temizlenmişse, gönlünü marifetullahla doldurmuşsa, Allah'ın muhabbetiyle doldurmuşsa, Allah'ı tanıma bilgisiyle doldurmuşsa, Güzelliklerle doldurmuşsa, rahmetle doldurmuşsa, gönül burada cennete dönmüş, o cennete varmıştır. Sıratı, geçmiş, cehennemi geçmiş, cehennemlik olan halleri temizlemiş, cennete varmış demektir. Allah cennete koşun derken, bunu emrediyor. Yoksa, Burada görünen bir yol yok ki, cennete koşalım. Gönlünü cennete çevirmek için, cennet olsun diye koş, çaba gayret sarf et. Gerekeni yap, elinden geleni yap. Her anda kul Allah için bir şeyler yapabilir. Hiçbir şey yapamadığı bir anda Allah diyebilir, la ilahe illallah diyebilir. Rabbine dönüp tevbe edebilir, istiğfar edebilir Allah ile beraber olabilir Allah'ın kurundan istediği budur Her neyi istiyorsa kurundan o kuru içindir Ona lazım, ona gereklidir. Yoksa ne buyurdu ayet-i kerimede Allah sizi giderir, yerinize başka bir kavim getirir Eğer siz dininizden dönerseniz dedi Allah sizin yerinizde başka bir kavim getirir ki onlar Allah'ı sever, Allah da onları sever. Onlar hiçbir kınayıcının kınamasından da korkmazlar. Allah'a kulluk yaparken kim ne derse desin onları ciddiye almaz. Onların kınamasından korkmaz. Ben Allah'ın kuruyum der ve yolunu yürür. Evet. Allah hepimizi dünya hayatını yaşarken o sıratı cehennemi geçenlerden eylesin. Gönlünü cennete çevirenlerden eylesin. Gönlü cehennem olanlardan eylemesin. Allah hepinizden razı olsun. Bir şey sormak isteyen var mı? Sen biraz önce Cennetliklerin halini anlattınız. Mesela Allah'ın ayetine göre aynı yani büyüdünüz ya Allah orada e, bir kısım karanların gönlünde karanları Allah orada temizliyor dediniz. Ben orayı değil ben burayı söylüyorum dediniz mesela. Evet. Yani hani işin gerçeği aslına bakarsa yani kendi kendimizi gerçekten kandırmamamız. Özellikle kendim için söylüyorum. Hani bir ağırlık konusunu niye anlattınız mesela? O, mi miydi ne dediniz ya Allah onu gideriyor evet. diye yani burada eğer onu gidermemişsek yani insan onu ekmek yer gibi kendi nefsindekini gönlündekini tadıyor yani mesela baktığımda kendime yani gerçekten yüz elliğe vurduğunda yani bilmiyorum da ne yazık ki yani var efendim yani ya. yani hiç kimseye karşı olmasa kendime karşı var yani e, Allah'ın ayetine vurduğumuzda yani şu an haşa Allah'ın nimetlerini inkar etmemek şey değil efendim ama yani e, halimiz sanki işer acısı gibi görülüyor artık yani. Şöyle söyleyeyim o Allah orada temizler ama durup dururken temizlemiyor yalnız. Orada cezasını çeker o yolu giderken, o engelleri aşarken o korkuyu bütün şiddetiyle yaşar, o azabı bütün şiddetiyle yaşar, öyle temizlenir Allah ayet-i şerime buyuruyordu. Kıyamet günü nefsini tezke etmiş olarak gelenler ancak kurtuluşa erer. Allah söyledi. Hiç bunun üzerine laf söylenir mi? Yani sen nefsini temizlememişsen kurtuluşun yok değil senin yani. Kıyamet günü ancak selim bir kalp ile gelenler kurtuluşa erer dedi. Kalbin selamete ermesi lazım. Kalbin selamete ermesi demek kalbin cennet olması demektir. Öyle değil mi? Nefis tezkiye olmasın, o onu orada örtsün, sonra onlar cennete gitsin. Böyle bir şey olur mu? Evet, Allah cennete gidecek olanların, eğer kalbindekini temizliyorsa, o sıratı geçerken, cehennemin içinden geçerken, o azabını çeker, o şiddeti yaşar, ondan sonra temizleniyor. Yoksa burada temizlenmeden, orada öyle doğru cennete gitmek yok. Söyledim. Herkes kendini biliyor. Herkes kendini biliyor. Aslında bakıldığında birbirimizi de yani aşağı yukarı biliyoruz. Yani kimin gönlünde ne varsa dili onu söylüyor zaten. Dilinden o dökülüyor zaten. O bellidir zaten. Hiç bunu anlamayacak bir şey yok. Durum gerçekten vahimdir. Eğer vahim olmasa ben şimdi bunu burada konuşmazdım. Anlatmazdım. Yani gönlündekini temizlemeye çalışmak yerine sanki böyle Allah için çok şey yapmış da bir de bana şunu versin, bunu versin diye Allah'tan sürekli istiyoruz. Öyle sen bir kendini temizle, öyle biraz yıka. Biraz temizlenmeye çalış. Yani biraz görmeye çalış. Onun için bazen olur ki görmemiz gereken şeyi göremiyoruz. İşitmemiz gerekeni işitmiyoruz işimize gelmediği için anlamamız gerekeni anlayamıyoruz anlamak istemiyoruz daha doğrusu ama bu mazeret olmaz o gün herkesin içi dışına çıkar herkesin manevi hali neyse orada öyledir zahir bedenden önce maneviyat öndedir maneviyat dışarı çıkıyor Allah cehennemlikleri anlatırken yüzleri kapkaradır dedi, kapkara kesilmiş Gece karanlığı gibi simsiyah kesilmiş dedi. Müminleri anlatırken yüzleri parıl parıl parıldar dedi. Nur açıyor. Niye? Manevi hali açığa çıkmış orada. Orada Allah Anlatırken orayı Kıyamet yerini, ahireti anlatırken Yer başka bir yer, gök başka bir gök dedi. İnsan bu sefer oradan etkilenmiyor. Oradaki yer, oradaki gök insanın kendisinden etkileniyor. Böyle bir durum söz konusu. Büyük Resul Efendimiz o kıyamet yerinde kimisi topuklarına kadar çamura batar. Terler. Teri ondan akıyor. Kimse kıpırdayamıyor yerinde terliyor. Kimisi topuğuna kadar, kimisi dizine kadar, kimisi göbeğine kadar, kimisi boğazına kadar yere batıyor. Neye göre? ameline göre, oradaki hava o havayı etkiliyor, hava onun ameline göredir, maneviyatına göredir, ikisi yan yanadır biri topuğa kadar batıyor, öteki boğazına kadar batıyor, hava aynı hava, içi dışına çıkmış, manevi hali dışına çıkmış, yani bir çuvalı nasıl böyle ters çeviriyorsun, kıyamet günü herkesin içi böyle dışına çıkıyor. Kime bakarsan bak, bellidir. İnsan midir, hayvan midir, bellidir. Ortadadır yani. Herkesin gördüğü bir şeydir. Onun için ısrarla burada insan olmamız gerekir, Hazreti insan olmamız gerekir, gönlümüzün cennet olması gerekir, cehennemden kurtulmamız gerekir, sıratı geçmemiz gerekir, hesabı da burada vermemiz gerekir diyorum. Hesap kitabımız Kur'an'dır. O gün herkese kitapları verilecek, ellerine verilecek. Kitabımız getirir, bizim kitabımız hakkı söyler dedi. Allah'ın kitabı getirilir. Yani Kur'an, bugün önümüzdedir. Kendi amelimizi vuralım Kur'an'ın ölçüsüne, hesabımızı görüyoruz. Her şey burada bellidir, ortadadır. Eğer her şey burada belli olmazsa, bu durumda Allah bizi tuzağa düşürdü demektir. Bilmediğimiz bir şekilde bizi hesaba çekecek demektir. Bilmediğimiz bir yoldan bizi yürütecek, ayağımızı kaydırıp cehenneme yuvarlayacak demektir. Haşa, olur mu böyle? Ama söyledim, görmek istemediğimizde, görmemiz gerekeni görmediğimizde ben görmedim diyoruz. Ya da işitmedim diyoruz. Yani gözümüz, kulağımız, gönlümüz bile, nefsimiz bile bize hile yapıyor. Onun için ayık olmak gerekir. Görmek gerekir, işitmek gerekir, anlamak gerekir. Bunu onun için söylüyor. Ne duyuyor ne de görüyor. İstemiyor. Ama söylemezsek ne olur? Yarın söyleyecek, niye bana söylemedin? Niye bana hatırlatmadın? Sen beni dinlemezsen ben ne söyleyebilirim? Ben neyi anlatabilirim? Daha nasıl anlatayım? Öyle değil mi? Daha nasıl anlatılır? İşine geleni duyuyor, gelmeyeni duymuyor. Duymak istemiyor yani. Tek derdimiz olmalıdır bu dünyada, tek derdimiz cennete varmak. Cennet olmak. Allah'ın cemali de cennettedir. Vardıysa oraya, Allah'ın cemalini burada müşahede edersin. Yoksa o havada kimseye verilecek bir şey değildir. Allah kimseye ayrıcalık tanımaz. Peygamberlerini tanımamış. Onları derecelerle birbirinden üstün kılmış buyurdu. Peygamber olarak aralarında fark gözetmeyin ama derece itibariyle birbirlerinden üstündür dedi Allah. Kim çok çalışmış o üstün. Kim azim sahibi, ulul azim sahibi o. Azmetmek lazım. Koşmak lazım ya. Yani. Hepiniz Allah'a firar edin dedi. Hadi firar edelim. Nasıl firar edeceğiz? Bir tarafa mı koşacağız? Yok. Senin bu firarı gönlünden yapman gerekir. Allah'a firar. Yani her tehlikeden, seni Allah'tan ayıran her şeyden Allah'a firar etmen lazım. Koşman lazım. Ateşten kaçar gibi. Evet, kadın olsun, erkek olsun, kiminle muhatap olursa olsun, ister eşiyle muhatap olsun, ister çocuğuyla muhatap olsun, ister ailesiyle, anasıyla, babasıyla, kardeşiyle muhatap olsun, kiminle, neyle muhatap olursa olsun, o her anda bir imtihandadır. Her anda cehennemin içinden geçen yoldan geçiyor. Ve şeytan ha bile önüne bir şeyler atıyor. Niye? Takılsın diye. Ayağı kaysın diye, düşsün diye, yuvarlansın diye. Habire gönlünü lekelemeye çalışıyor. Bak sana şöyle söyledi, bak seni küçümsedi, bak seni hafife aldı. Allah seni ciddiye almış, Allah. Allah seni ciddiye alsın, kimse seni ciddiye almasın. Sen Allah katındaki değerini daha anlamamışsın. İnsanlar sana kıymet vermişti ne, kıymet vermemişti ne. Allah sana değer verdikten sonra şeref verdikten sonra, eğer biri sana değer vermiyorsa o onun kendi değersizliğidir, Allah'tan uzak olduğu içindir. Yosa sen eğer malın da başka bir şeyle değer aldınsa onu kaybettiğinde değerini de şerefini de kıymetini de kaybettin. Öyle değil mi? Her şeyi kaybettin. İnsan bu midir? Allah'ın yeryüzünde halife olsun diye yarattığı insan bu midir? O bakıdır. Allah ebedi bir hayat için onu yaratmış. Cennet için onu yaratmış. Cennet olsun diye yaratmış onu. Evet. Ben kardeşlerimiz de öyle. Yani dinlememek için anlamamak için özel bir çaba gayret sarf ediliyor. Anlamamak için özel çaba. Sanki anlayınca bir şey kaybedecek. Sanki anlayınca o nefsinin halini kaybedecek ya, endişesi o zaten. Nefsine sımsıkı olmuş, bırakmıyor onu. O seni cehenneme sürükleyen şeydir. Şeytanla işbirliği yapan şeydir o, Seni kendi kendine öğrettiğin şeydir, sen Hazreti insansın. Senin Allah'ın, sana nefreti ki sarılman gerekirken, Allah'a sarılman gerekirken, Allah'a koşman gerekirken, nefsini sık sıkı tutuyorsun bir şey olmasın, kibrime bir şey olmasın, gururum incindi, yok nefsim kırıldı, yok bana dokundu, yok bana ağır geldi, Böyle onun üzerine ne oluyor? Ne eş olabiliyor, ne ana olabiliyor, ne baba olabiliyor, ne kardeşlerine kardeş olabiliyor. Hiçbir şey çıkmıyor ondan. İki adım ileri, üç adım geri. Bir adım geri atıyor. Bakıyorum beş adım da geri atmış. Ay değil mi yani? Yani sen Allah'a böyle mi koşuyorsun, böyle mi ifrar ediyorsun? Sen cennete böyle mi koşuyorsun? Oysaki senin cennete koşarken. Birçok kişiyi peşinden de sürüklemen gerekiyordu. Taşıman gerekirdi. Sen kendin gidemiyorsun. Öbürlerini nasıl taşıyacaksın? İnsan büyük durmalıdır, büyük. Allah'ın kendisini koyduğu yerde durmalıdır. O peygambere tabi olmuşsa peygamberini temsil ediyor. Onun gibi yapmalıdır. Onun gibi olmaya çalışmalıdır. Hazreti insan olduğunu unutmamalıdır. Böyle küçücük, böyle basit şeylere bakıyorsun ki yuvarlandı. Yani takla atıyor. Ne olmuş? Bakırsa hiçbir şey yok. Biri bir kelime söylemiş, ya biri yan bakmış, ya bir isteği yerine gelmemiş, ya koşuna gitmemiş bir şey olmuş. İnsan bu kadar küçük mü? Bu kadar mı yani? Allah böyle mi istendir? Allah'ı isteyenler böyle midir? Allah geçmişteki müminleri anlatırken ne buyuruyordu? Onlar ateş yakmış, hendek kazmış, at içini ateşle doldurmuşlar, hadi atlayın. Ya dilinizden dönersiniz, ya da ateşe girersiniz. Allah deyip atladılar, la ilahe illallah deyip atladılar. Bir de böyle bir imtihana tabi tutulsan, acaba ne olur? Belki üç gün boyunca kaçarsın, hiç arkana bile bakmazsın. Küçücük, basit bir sıkıntı ile eğer böyle olursa, şeytan hele yapıyor tabi. Ne diyor? Öyle olsa sen de atlarsın. Sen ufacık bir sıkıntıya atlayamıyorsun. Sen ateşe nasıl atlarsın? Allah için küçücük bir fedakarlıkta bulunamıyorsun. Bir sıkıntıyı yutamıyorsun. Kardeşini affedemiyorsun. Eşini affedemiyorsun. Çocuğunu affedemiyorsun. Çocuğunu. Bir de seni büyük bir sınava tabi tutsa, sen orayı nasıl geçersin? Ama Allah sınava tabi tutar. İmanını güçlendir diyor. İmanın güçlü olsun. İmanın sağlam olsun. İmanın, seni çepeçevre sarsın. Yoksa sınavları geçmek mümkün değildir. İmtihanları geçmek mümkün değildir. Rabbim Allah'tır demek mümkün değildir. Her şey ortada. Hiç kendimizi kandırmıyoruz. Allah'a olan imanımız, Allah için yaptıklarımızla ölçülür. İster, sevap cinsinden olsun, ister, İyilik, güzellik cinsinden olsun, ister affetme, hoş görme, güzellik yapma açısından olsun bu böyledir. İmanımız bununla ölçülür. Evet. Allah hepimizi gerçek manada bir imana sahip eylesin inşallah. Amin. Allah bizi bize bırakmasın inşallah. Amin. Allah bizi sırat-ı müstakimde yürüyenlerden eylesin. Allah'a firar edenlerden eylesin. Amin. Cennete koşanlardan eylesin. Amin. Kurtuluşa erenlerden eylesin. Amin. Feske olmuş bir nefisle Allah'a gidenlerden eylesin. Amin. Selim bir kalp Allah'a gidenlerden eylesin. Amin. Allah hepinizden razı olsun. Buyurun. Baba her ne kadar bu geceki sefetimizle alakalı olmasa da çektiğimiz tesbihatla ilgilidir. La ilahe illa ente subhaneke inne kunti mine zalimin. Evet. Bu duayı okuduğumuz zaman çok hoşuma gidiyor ama anlamını bilmiyorum. Evet. Kısa da olsa bir anlam Tabii. Bu Yunus aleyhisselamın duasıdır. Allah buyurur ki, Yunus aleyhisselam Bağlağın karnına girdikten sonra Allah'tan bir takım kelimeler aldı. Allah'ına ona vahyetti yani. Senin bununla istifaretmen etmen gerekir. La ilahe illa subhaneke. Sen subhansın. Sen kusursuz olan sensin. Noksansız olan sensin. Subhan olan sensin. İnni kuntum mine zalimi. Ben zalimlerden oldum. Ben kendine zulmedenler gibi, ben de kendime zulmettim Yarabbi. Ama olarak bir incelik var yalnız. Sen Subhansın diyor. Yani kusur işlemeyecek olan sensin. Eksik ya da yanlış yapmayacak olan sensin. Ben beşerim, ben düştüm, ben yanlış yaptım. Ben kendime zulmettim. O için ben istiğfar ediyorum. Allah da onun tövbesini kabul etti buyurdu devamında. Allah müminlerin tövbesini böyle kabul eder dedi. Ne demek? Yani müminler yanlış yaptığında hapse düştüğü günde balığın karnına düştüğü günde nefsinin mağarasına gömüldüğü günde oradan kurtulamadığında bunu yapsın, bunu söylesin, oradan çıkarırım, kurtarırım dedi. Yani sorun sıkıntısı ne olursa olsun oradan kurtarırım dedi. Ama bunu sadece diliyle değil, gönlüyle de söylemesi lazım. Mesela hapiste olan bir kardeşimiz varsa ona söyleyin. Bu şekilde tövbe et. Bu şekilde istiğfar et. Eğer Allah senin tövbeni kabul ederse, o yüz yıl hüküm yemiş olsa bile. Allah ne buyurdu ayet-i kerimede? Eğer Yunus bu duayı yapmasaydı insanların tekrar dirileceği güne kadar orada kalırdı dedi. Yani yüz yıl ceza yemiş olsun, bu zikri yapsın. Bu tövbeyi bu istiğfari bu ayetle yapsın. Ama gerçekten yapsın yalnız. Manasını bilerek söylesin. Ne söylediğini bilsin. Gönül itibariyle de kendine zümmettiğini Allah'ın subhan olduğunu, ondan başka ilah olmadığını kabul etsin. Çıkar. Allah belki onun için özel af çıkarır. Allah hepimizden razı olsun.